...programı yapalım ya da programları yapalım. Gazali, İmam Gazali üzerinde e, önemli durulması gereken e, neslimizin, bütün Müslümanların, dünyanın tanıması gereken e, bir insan hayatı e, bugün baktığımızda çok uzun e, süreli değil... Ama o süre içerisine, 55 yıl mı hocam? 55 yıllık süre içerisine büyük bir ilmi öğrenmeyi, onları kayda geçirmeyi mümkün hale getirmiş bir insan. İslam'ın çok farklı alanlarında çalışmış, kendini yetiştirmiş, eser vermiş bir insan. Zaman zaman tartışılan da bir insan. Gazali'yi tanımak yani kendi hayatında da değil mi hocam? Böyle yani ilimden tasavvufa gelmeler, gitmeler olmuş bir insan. İhya ulumuddin diye büyük eseri başka eserleri yanında genelde bilinen bir büyük alimimiz. el Kızı Minet Dalal onun kendi hayat tecrübesi açısından ee, önemli bir eser ee, Evet hocam Nasıl bir çerçeve düşünüyorsunuz İsterseniz neden İmam Gazali'ye Ben birazcık Anlattım ama siz e, Asıl bu programın Sahibi sizsiniz yani siz, siz dediniz ki İmam Gazali'yi Konuşalım ee, Neden konuşalım Nasıl konuşalım Şöyle bir çerçeve de verelim dinleyicilerimize Bismillahirrahmanirrahim Bastığımız yeri bilmedikçe yol almamız mümkün değil hocam. Bastığımız toprakların bizden önceki ses getirmiş şahsiyetlerini tanımak zorundayız. Ashab-ı kiramı işgal ettikleri yeri tanımak zorundayız. Ümmeti Muhammed'in müştehit imamlarını tanımak zorundayız. Bu ümmeti bugünlere getiren İbn-i Rüştleri, Gazalileri, Şatıbileri, Nebevileri tanımak zorundayız Çünkü hayat Teknolojisi yeni ama kendisi yeni değil İnsan yeni İnsan değil yeni İnsan yeni değil. eski evet. Evet. Hayat eski Şeytan hepsinden eski Evet. Dolayısıyla bizim yani şu anda Mikrofonla konuşuyoruz Onlar sesleriyle konuşuyorlardı ama konuşuluyor evet. Konuşulmadıkça mikrofon işe yaramıyor Tabii. Mikrofon kendisi bir ses Üretmiyor gibi Dolayısıyla bizim gazali tanımımız Biraz sonra açacağımız gibi çok şey tanımamız ve bilmemiz bir de bugünü aydınlatmamız demek. Şimdi Gazali hicretin 505 senesinde vefat etti. 55 sene yaşadı, 505 senesinde vefat etti. E bizim standartlara göre emekliliğine 15 sene var neredeyse yani evet. Daha genç tam olgunluk çağında... orta yaş gibi orta yaş gibi bir yaşta vefat etti miladi takvimle 1111'e tekabül ediyor bu bizde üniversite 25 yaşında bitiyor hocam <gülüyor> yani. yani o 25 yaşında onlar e, olgunluk dönemini çok enteresan yaşayan. hocam vasit isimli kitabını yazmış evet. ikinci İmam şafii biliniyor şafii mezhebinde evet yani fıkıh asas bir meselesi sayarken onun fıkıh kimliğini saymadınız evet. ihya ulumuddin ansiklopedisidir onun Al Fıkıh kitapları var. Fıkıh, evet. Fıkıhta ağır eserleri var. Ee, bir çok önemli felsefeye kurban ederken felsefenin e, karşısına dikilmiş bir şahsiyet bu. Yani ya, felsefe konusunda neredeyse felsefeye kurban gidiyordu Gazali. Evet. Felsefenin açıklarını ortaya çıkaran bir ismimiz oldu ümmet adına. Tehafütül ee, Felsefe. Eee bu çok önemli. Neden önemli? Çünkü e, bu konuştuğumuz isim tasavvufta biliniyor. Tasavvuf adamı deniyor. Doğru. Bu yerine oturuyor. Ama iyi bir mütefekkir. Evet. Ben bir psikolog kardeşimizle İhyaülü Muddin okuduydum bir zamanlar. Da... O arkadaşımızın tuttuğu notlara hayret etmiştim. Yani hocam bunlar psikolojinin temel bilgileri diye diye hiyanın kendisini yazdı neredeyse. Evet. Yani namazı anlatıyor zannediyorsunuz. O arada psikolojiye dair, pedagojiye dair kurallar anlatıyor. Tam bir mütefekir, donanımlı işte, bir mütefekir. Mühlikat, münciyat orada insanı tahlil ediyor. İsimleri bir defa yani evet. başlıkları bir defa evet. orijinal. Ee, aynı zamanda fakih bir insan. Evet. Fakir. Sadece muhaddislik vasfı oturmuyor üzerine. Böyle bir iddiası yok. Kendisi de diyor zaten. Hadis, hadis var kitaplarında ama alim yani branş olarak hadis branşı yok. Yok. Evet. O kendisi de bunu söylüyor. Benim evet. hadis bilgim yeterli değil diyor. Ama bu yeterli değil kelimesi. Şöyle değil. anlaşılıyor. Herhalde Riyad-ı de okumadı. O manada değil. Yani fakih, fıkıh ilmindeki ağırlığını hadiste bulamamış evet. zaten hadiste asas geleceği noktaya geldiğinde vefat etti rahmetullahi aleyh. ve özellikle bunu bir dipnot gibi mülazamızı koyalım hocam Gazali vefat etmeden önce Bukhari ve Müslim'e yöneldi yani bu iki kitabı ana kitaplara yani o yaşta muhattis olmaya karar vermiş bir şahsiyet hmm. demek ki fıkıh filan bitirince hadise gelmiş işi. Kendisi farkında hadis konusundaki e, yeterli olmamazsız diye. Yani Buhari'nin karşısında yok durumunda. Evet. E, İbn Mace'nin yanında çok prim yap, prim yapmıyor. Ama e, bu onun için bir eksiklik değil, bir ayıp değil. Herkesin her şeyi bilmesi gerekmiyor. E, yani o bildikleri O zaman da e, ...gazali hadislerindeki... ...bu zaaf... ...zaman zaman şimdi ifade edilen... ...o zaman da gündeme gelmiş mi hocam? Sağlığında da geliyor. Sağlığında. E, Turtaşi e, denen zat... ...safla tartuşi denen zat... E, ...ondan 20 sene sonra... ...vefat eden birisi... ...onun bu eksiğini dile getiriyor. Evet... E, e İbnü'l-Cevzi. Belki onun için kendisi de farkında o şeyin farkında şey. farkında zaten. Onun için o rihayne yeniliyor. E, bir muhaddis gibi değil. Evet. Ama bu eksikliğini hissediyor. Tusa çekildiğinde <gülüyor> vefat etmeden önce İhyadan sonraki dönemde kendisini Buhari ve Müslim'e adıyor bu sefer. Evet. Fakat ömrü yetmiyor evet. Geri kalan kısmına. E, mesela mesel Salah hadis ilmindeki ağır isimlerden birisi ya da büyük ağır diyorum. Ee, o da tenkit ediyor. Evet. Yani o da İbnü'l-Cevzi mesela İhya'ul Ummeddin'in özetini yazmış. Özeti yazma nedeni de İbnü'l-Cevzi'nin de hadis evet. kimliği ağırlıkta. Ee, özetini yazma nedeni de İhya'daki bu hadis zafiyeti. Evet. Hadis hadis zayıflığından dolayı. Ama e, bu onu tenkit edenler mesela İbn Teymiye e, uç bir isim olarak onu tenkit eder. Gazali evet. tenkit eder. Bu hadis üzerinden hadis zafiyeti şimdi hadis tabi zayıf olunca sahih olunca ne olacak diyemiyoruz zayıf hadisin üzerine on sayfalık bir bölüm ekliyor Evet. temeli zayıf olunca da o bölümde sorunlar çıkıyor bu sefer evet. gibi kabul ediliyor ama her halükarda hocam Gazali'nin üç tane oturmuş ismi var Hüccetül İslam Evet, böyle İslam'ın bitereni. tapusu demek. Evet, İslam tapusu. Hüccet deniyor bizim dilimizde de. Bu benim tapum, evet. belgem varız. Evet. İkincisi, 5. yüzyılın hicri beşinci yüzyılın müceddidi deniyor. Hmm. Bunun nedenine gireceğiz. Evet. Üçüncüsü de din ilimlerini yaşatan adam. Hı -hı. Bunlar çok hoş basit evet. var hocam. Evet. Yani hangi unvanı alsak acaba bu isimlerden bir tanesi eder? Evet. Yani bunu da 55 senesine sıkıştırmış. 55 yılda bütün bunları yapmış. Daha garibi hocam yetim bir çocuk gazali. Allah Allah. Böyle özel okullara gönderen bir babası falan yok. Çok küçük yaşta Ekon'un babası ölmüş. Ben asıl ona hayret ediyorum hocam. O dönemde nasıl bir bereket mi var? Nasıl bir gayret mi var? Böyle küçük yaştan itibaren... İnsanlar ilimle buluşuyor, kendini yetiştiriyor, bunca eser veriyor. Yani bu İmam Gazali'nin pek çok örneği gösterilebilir, tabii, değil tabii, mi yani? Tabii, tabii. O manada alim <gülüyor> olmuş. Evet. Ama şu var hocam, e, kamuoyu Kur'an, hadis, fıkıh, tasavvuf, kelam diye yoğuruluyor. Evet. Yani bugün biz akşam haber bültenlerine baktığımızda gördüğümüz şeyler o günkü Şam'da, o günkü Bağdat'ta Kur'an hadis olarak görülüyordu. Evet. Şimdi doğan çocuk doğmadan hangi okula, hangi tıp fakültesine gideceğini niye düşünüyor? Herkes öyle şeyler konuşuyor. Çocuk ninni duyar gibi okul ismi duyuyor. Evet. Sonuç olarak da o okula hayran büyüyor çocuk. Çok da kabiliyeti. Ne, ne olacaksın dendiğinde şimdi yok doktor olacağım, pilot olacağım der gibi o günde muhaddis olacağım. Muhaddis olacağım diyor. Evet. Bir ikincisi hocam bu tabi bizim maddi tespit edebildiğimiz bir sebep hocam allah Teala e, yaratmayı murat edince de Gazali yaratıyor bu kadar evet, basit evet. yani Gazali gerekli neden gerekli çünkü Gazali e, Ali, Selçuklu döneminin adamı yani evet. Abbasilerin inkıraz çökme dönemi Selçuklu'nun işte e, Melikşah dönemi Nizamülmülk Melikşah o dönem ve bu dönem, Selçuklu'nun bu dönemi şu haşhaşiler dediğimiz Hasan Sabbah'ın... Batıniler. Daha doğrusu Batıniliğin... Evet. E, ...İslam topraklarında kış şartlarını... Kasıp kavurduğu ...oluşturduğu evet. fırtınalar estirdiği bir dönem. <gülüyor> ne yazık ki çok savaşlarla yıpranmış, e, eziyetler çekmiş toplum... Bâtiniliğe karşı ...hakkıyla ile kıyam edemedi. Evet. Evet herkes batini mezebine intikal etti gibi bir şey yok ortada lendi ama mesela yığın yığın gençler bulabildiler ...batini mezebine girebilecek. Bâtinilik yavaş yavaş yani İslam'ın hayattan koparılıp mağaraya kaçırılmış bölümü demek Bâtinilik. Biraz yani tabii İmam Gazali konuşacağız ama o Zemini konuşurken batın geldiniz. Biraz batın iyilik hakkında bilgi verelim hocam. Verelim. Da, verelim. Yani şey iyilik... Bugün de çünkü haşhaşilik Var. vesaire konuşuluyor. Yani yeterince de insanlar bilerek konuşmuyorlar. Neydi batın iyilik o gün? Çünkü batın konuşmazsak, evet. batın diye bir şeyi silersek gazaliye gerek kalmıyor. Evet. O zaman İhyaülümüd dini ve Gazali'nin bütün eserlerini Şam'da bir kütüphaneye kaldırabiliriz Yani Gazali Gazali Yapan 55 senede 55 asırlık Adam yapan şey Batı niliğin karşısında Bir ümmet adına Duran kimliğidir onun Müthiş, evet. Yani Batı Belki birkaç bin kişilik bir çeteydi 5-10 tane sivri akıllının Oyunuydu Şeytan projesi olarak tabi ama Gazali Ümmeti Muhammed adına çıktı cepheye. Bir kişiydi bir ümmet gibi durdu. iyilik evet. şu hocam. İslam'ın e, varlığına güya bir itiraz yok. Ama İslam'ı insan kafasına göre şekillendirme demek. Mesela namaz nedir bizim için? 5 defa şu kadar rekat, secde, rükulu bir ibadet yapmaktır. Bunu eğer ağır görüyorsa adam, bana göre namaz Allah'ın huzurunda tertemiz durmaktır. Sabahten akşama kadar hastalığa bulaşmadın mı namaz kıldın demektir. İçini boşaltıyor. Diyor. Evet. Çünkü batiniyilik takiye ile yoğrulmuş şiilikten çıkma bir mezhep. Evet. Yani iki yüzlü bir anlayış batiniyilik. İki yüzü var. Bir yüzü Müslüman görünüyor, sakalı var. Zekat toplamaya geldi mi zekatı zahiren uyguluyor. O zaman batini olmuyor. Zekat vereceksin diyor. <gülüyor> evet. Yani ben sana dua edeyim zekata say bunu diyorsun. İslam'ı inkar ettin diyor. İslam'ı bireylerin menfaatine uygun hale getirme. Yani allah Teala'yı mağbud olmaktan çıkarıp o batiniliğin üst kadroları mağbud haline getiriliyor ibadetler Tam, onlar için yapılıyor. isterseniz biraz batın kelimesiyle alakasını ha, tabii. anlatalım hocam. Yani bu içi nasıl boşaltılıyor? Nasıl bir düzen kurulmuş? Yani sistem nasıl işliyor? O açıdan diyorum. Şimdi batın iyilik kelime anlamıyla evet. dış yüzeyin içinde kalan bölüm demek. Evet. Yani mesela insanın batını, karnı, karnı demek. demek. Yani bakınca görülmeyen, evet. iç bağırsaklarına Batıniye mesela tıpta Dahiliye dediğimiz yere Batıniye de yani İnsanın iç organlarını anlatan Bir bölüm Din konusunda Din konusunda da insanların Kur'an'dan okuyup Hadislerden okuyup Ümmetin icmağından okuyup Öğrenemedikleri din haline getirmek demek Sırlar dünyasına çevriliyor İslam evet. Yani Benim hayalim Kur'an'da yazan şeylerden daha öncelikli oluyor. O da bir kişi veya birkaç kişinin en üstteki adam. Evet. O yaşadığı sürece en üstteki adam. Onun verdiği yorum değil mi? Onun bu da güçlenmesi için de ona evet. masumluk veriliyor. Evet. Bu masumluk da Şiilikten çalma. Evet. Ne diyor? Batiniliğin üstündeki adam masumdur diyor. Allah'la direkt görüşür diyor. Evet. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'a inanmıyorum dediğinde Nasıl mürtet oluyor, atılıyor dinden? O batiniliğin başındaki adama da inanmadım dedin mi veya bir emrine itaat etmedin mi kafir sayıyor seni. Evet. Kanını helal görüyor senin, öldürebilirsin bunu diyor ve öldürüyorlardı. Evet. Şimdi batinilik böyle bir felsefe olarak, küçük bir felsefe olarak başladı. Gazzali'den önceki dönemin uleması yani bunun üzerinde duramadılar, ne olduğunu anlayamadılar. Bunu ölür Belki gider. Başlangıç dönemi e, tabi kuluçka dönemindeydi Batıniyilik. Evet. Yani Allah Teala onların e, basiretini açmadı bu konuda. Önemsemediler bunu. Belki de Selçuklu devletinin Alpaslan'dan sonraki dönemi olan Melikşah dönemine rastlıyor bu. E, biraz saray keyfinin üstün olduğu dönem. Alpaslan kafası yok Melikşah'ta. Evet. Yani Melikşah ee, ...bu konularda... E, ...çok geç uyandı... ...Nizamülmülk... E, ...öldürüldükten sonra uyandı... ...ondan sonra aklı başına geldi ama... ...iş işten geçti, bir de yaşı çok gençti... Evet. ...kendisi de çok gençte... ...genç yaşta zaten öldü veya... ...öldürüldü... ...her halükarda batınilik... ...hak ettiği bir direnişi de görmedi... ...Gazali'den önce... ...Gazali'den önce görmedi... ...bilimsel olarak da görmedi... ...askeri ve siyasi bir güç olarak da görmedi... ...çünkü daha gizli bir hareket olduğu için... ...keşfedildiğinde... ...oturmuş... ...yapıları olan bir sistem olarak keşfedildiler... ...bu çok önemli bir nokta hocam... ...yani belki de... ...o zamanki Selçuklu Devleti... ...tenkit edilecek olursa... ...istihbara zafiyetiyle tenkit edilmeli... Evet. ...yani... Bunu keşfediyor. Devleti... Göremediler demek ki. O Ama hocam anlayamadılar, vatanda göremediler. Vatandaş göremeyebilir. Mesela seri evet. seri cinayetler oluyor. Evet. Yani bilinmeyen tarzda ve aynı öldürme tarzıyla seri cinayetler oluyor. Bunlar saraya bilgi olarak geliyor. Mesela variler öldürülüyor. Seri bir şekilde valiler öldürülüyor. Evet. Seri bir şekilde esnaf öldürülüyor. Yani, görmesi lazımdı devletin Hocam dev, devlet Vatandaş gibi gördüğü zaman devlet değil Devletin istibarati olacak Tabii. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatında da istihbaratçılık var evet. Yani istihbaratı olmayan Devlet olmaz de, Yani de. Belki savunma bakanlığından önemli İstihbarat bakanlığı olması lazım Tabii. Selçuklular e, Bu konuda e, Alparslan'dan sonraki dönemi kastediyorum e, Bir miktar Zafiyet gösterdiler Keşfedildiğinde bu batiniyilik, Hasan Sabbah, Haşhaşilik hangi isimle anarsak analım. Keşfedildiğinde yerleşiktiler artık. Kontrolü daha zorlaşmış. Siyasi ve askeri güç oldular. Evet, devlet yapıyor. Devletin içinde evet. vardılar bir evet. defa. Yönetimde adamları vardı. Devletin ordusundan daha pratik eğitim görmüş örgüt. ...elemanları var. Suikast timleri gibi. Suikast timleri ve özel yetiştirilmiş suikast timleri... Evet. ...ve suikastini para uğruna değil... ...cennet uğruna yapan aptallardan oluşuyor bu. Evet. Yani şimdiki... ...intiharcı tiplere... ...benziyor. Dolayısıyla bir Müslüman olarak... E, ...biz o günü... ...kuru kuruye tenkit etme hakkına sahip değiliz. ...bize bir faydası yok ama... ...bugüne ibret almamız bakımından... ...yani Gazali'den öncesini... ...inceliyoruz... Evet bugüne ders olsun diye bu Gazali'nin de hangi olayla uğraştığını evet, anlatmamız evet. için şimdi mesela İsfahan'da bir hareket bu Haşhaşilik hareketi yani İran bugün, bugün anlaşılacak isimlerim İran'da bu hareket Irak'taki Şam'daki Müslümanları ciddi bir şekilde etkiliyor yani yavaş yavaş e, hak olmasa bu kadar güçlü olur muydu dedirtmeye başlıyor. Büyük bir ilim adamı grubu da bunları karşısına alıp e, bu çılgınlığı nasıl yaparsınız siz diye böyle bir kampanyada deyim yerindeyse. Belki korkuyor da bir kısım insanlar. Yani e, o, Korkmaya gerek yok öldürüyorlar zaten. Öldürüyorlar. Yani, evet. Cuma hutbesinde e, senin bunlara karşı çıkacak bir şey söylediğini e, anladıkları an e, öldürüyorlar. Haftaya Cuma'ya çıkmıyor. Haftaya Cuma'yı sabah namazını ödüyorsunuz. Cumartesi günü sabah namaza <gülüyor> çıkmıyorsunuz. Ama Gazali bunu sözlü yapmaktan çok... Kitleye de intikal ediyor mu hocam? Müslüman kitleye bu batıni düşünce... Yani Gazali'nin o tepkisine yol açan... ...bu görünülürlük kitlede de var mı? Kitlede benim tespitime göre yani... ...bunlar belki 10 bin kişi değillerdi o zaman. Evet. Ama... Üst adamlarla uğraştılar, bürokratlarla. Evet. Medrese alimlerinden adam buldular kendilerine. Şimdi hocam şimdiki gibi değil tabii. Yani nasıl şimdi bir futbolcuya bir markanın tişörtünü giydiriyorlar. Gidip başka yerde bir şey yapmaya gerek kalmıyor. Futbolcu markayı giysin yeter ki. Evet. O zaman da futbolcunun gücü alimdeydi. Evet. Toplumun aydın kesimindeydi. ...Şam da bir alim... ...e bunlar da doğru söylüyor... ...dedirttin mi sen bitiyor mesela... ...yani evet. etrafında kitleler toplamış oluyorsun bu sefer... ...böyle adamlar buldular... Buldu evet. Öyle ...bazılarını susturdular... Evet. ...susmuş adam onların adamı olmuş oldu... ...yoksa evet. mesela... ...çok böyle alimlerden yüzlercesi... ...o tarafa geçti gibi bir şey Tanınan yok... ...tanınan bir diyelim. şey var mı böyle... ...batın alimi diye bir Ama şey... ...ama Nizam-ı Mülk'ü öldürdüklerinde... Evet. ...tepeden bitirdiler işi... Evet. Çünkü Nizamül Mülk gerçekten Selçukluların yani vezir öldürüyor, başvezir. Hocam sadece vezir değil, Tabii. akı yani, İslam şey aleminin kafası. Kafası doğru. Ben böyle tarihi değerlendirme yapma hakkı kendimde görmüyorum ama bana göre İbn Haldun'dan güçlü Nizamül Mülk'ün kafası. Evet. Yani biri alim, biri uygulamacı. Nizamül Mülk de alim adam. Evet. Çok güçlü alim değil ama yani Nizamül Mülk Allah ona ömür verse, on sene daha yaşasa. ...o medreseleri vesairesi... Yani ...yeni bir İslam dünyası... ...projesi kafasında vardı... ...ben iki ismin takdir edilemediğini... ...düşünüyorum... ...bir Nureddin Zengi... ...Selahattin Eyyubi evet. yetiştiren evet. adam... ...Selahattin Eyyubi'nin beş tanesi on tanesi yapar belki... Evet. ...asıl proje adamı... Aha. ...kafası projelerle dolu... E ...önemli olan... Mı? Evet. E ...ikincisi Nizamülmük proje adamı... Evet. İslam, ...bu projeyle ilk de şunu kastediyorum... Tepeden bakıyor İslam alemine. Bağdat'tan, İsfahan'dan bakmıyor. Yukarıdan bakıyor. Ümmetin bütün dertlerini görüyor. Yüzyıl, yüz yıl sonrasının projeleriyle meşhur bir, bir rasatane projesi düşünüyor mesela. Evet. Uzay ilimlerine yatırım yapıyor. Nizamülmülk. Bu açıdan Nizamülmülk ve Nurettin Zengi yaklaşık dönemlerin adamları bunlar. Bu iki isim bir İbni Haldun'dan daha güçlüler. Evet. İbn Haldun'un küçüklük manasına demiyorum yani tankis için değil bu dediğim. Evet evet. Ama İbn Haldun kütühane adamı. Bunlar saha adamılar. Evet. Saha adamı. Allah Teala takdir buyurdu İbn Haldun'a şöhret nasip oldu. Ama imkan olsa da Nizam'ın, Mülk'ün ve ee, Nurettin Zengi'nin kafalarını bugün çözebilsek belki bugünkü olayları bile aydınlatacak kafaları belki vardı. Şöyle Eser kalıcı oluyor. <gülüyor> o da var. Kaldı hocam Selahattin Eyyub'i kaldı işte. işte o da eser. O da eser. <gülüyor> o da eser. Selahattin Eyyub'i de kaldı. Allah rahmet Aynen. eylesin hepsine. Şimdi burada e, Nizamül Mülk çok ciddi şeyler yapmak istiyor. Keşfediyor. E, şeyden önce keşfediyor. E, Melikşah'dan önce keşfediyor bu batın, batın tehlikesini. Ulemayı topluyor vesaire ama e, Nizamül Mülk'ün böyle bir Proje geliştirdiği anlaşıldığı gün bitiriyor onu. Yani, yani batiniyetine girmiş devletin içine nüfuz etmiş adamlar var. Nizamülmülkün sekreteri hocam. Sekreteri, sekreteri onun adamı. Melik Şahın sekreteri onun adamı. Bugünkü ifadelerle sekreter kelimesi o zaman yok. Hacip var o zaman evet, mesela. Evet. Özellikle en yakınındaki en adam. Yakın. Evet. En yakınından daha yakın eşi. Evet. Ee, hanımı hocam. Allah Hanımları Allah. üzerinden gidiyorlar genelde. Allah. Mesela Selçuklu Sarayı'na hanımlar kanalıyla hakim oluyorlar. Evet. Yani insanın zafiyeti bulunan taraf düşmanın hoşuna giden taraf. Yani eşler zaaf tarafın olunca senin... Düşmanın nüfuz edebileceği alanı. Düşman, sen de onun hangi tarafını? Para tarafını keşfediyorsun mesela. Evet. Para. Dolayısıyla o dönem özetlenecek olursa hocam alimlerin böyle toplu bir kıyam etme fırsatı bulamayışı birinci nokta... ...ikinci nokta... E, ...siyaset geç... ...tespit etti... ...çok geç ama... ...yani onları bir çapulcu takımı gibi düşündüler... ...onlarsa işte Kalamut... ...Alamut... ...o Kal'atül Mevut... ...aslında hmm. ölüm kalesi... Hmm. ...o herhalde yabancıların... ...diline geçe geçe Kalamut, Alamut... ...diye böyle alamut kaldı... ...Kal'atül Meut ...ölüm kalesi diye bir kale kurmuşlar... ...zirve bir yerde... ...yani oraya çıkarken... ...ya ölmek için çıkıyorsun... ...ya öldürmek için çıkıyorsun... ...onun için ölüm kalesi... Evet, denmiş. Ya, ...o Alamut kalesinden atıldığı söylenir değil mi? Kendisi oradan atlayıp intihar ediyor... Evet. ...olay da ne yazık ki... ...öyle bitiyor batinilik hareket... Evet, ...yani evet. onu gene baş edilemiyor onunla... Evet. Ee, ...ölüp gideceği vakit gelince... ...ölüyor gidiyor da ümmet rahat ediyor... ...bu... E, ...açıdan bakıldığında yani biz... Batıniliğin ayrıntılarına girsek gereksiz konularla dinleyicilerimizi Tabii. yormuş oluruz ama Ortada bir gerçek var yani Şu ana kadar anlattıklarımız biraz bu zamanları da anlamaya Hocam fırsat dedi ki, vere Hocam dedik ki insan çok eski evet, evet, Teknoloji ve olayların kılıfları değişik İmam Gazali'nin mücadelesinin büyüklüğünü de Büyük ortaya koyan Ve bugünkü genç talebe kardeşlerimizin bir i̇mam Gazali olmak için ne kadar uygun bir zamanda yaşadıklarını evet, vurgulamamız evet. gerekiyor bizim. Yani evet. tam i̇mam Gazali olma zamanı. Evet. Çünkü şimdi de İslam'a şekil verilmeye çalışılıyor. Çıkıyor birisi mesela çok rahat televizyonda e, Kur'an-ı Kerim'de e, yok böyle bir şey diyor. Hadisleri de boş ver diyor. Evet. Bu da bir batınilik çeşidi. Yani Kur'an'ı maske olarak kullanan bir batınilik çeşidi bu da. el evet. yani ümmet Muhammed'in Binlerce on binlerce e, Veli zatını birden Atıyorsun yok sayıyorsun e, Geçmişi olmayan bir ümmet Haline getiriliyor yani Önümüzde ciddi ciddi evet. e, Gazalilik gerektiren alanlar var Şu çok anda güzel, çok, güzel. çok güzel gazalilikler var Gazali nerede onu bilmiyorum Yetim çocuk mu arasak ne yapsak diyorum <gülüyor> hani. Şimdi Çıkar inşallah. i̇nşallah Yani gazali Şöyle diyelim tam zamanında çıktı Şimdi şu söylediklerinizden Birisinin yüreği ateşlenir Hocam Ve der ki Niye ben olmayayım de. Ama şu şartla 56 yaşında emekli olacağım inşallah. Ondan sonra öyle değil. 56 İyi. yaşında ölmüştü zaten Gazali. Evet. Yani 25 yaşında meyvesini yiyecek ümmet. inşallah 25 i̇nşallah. yaşında kadınlar tercüde kalkıp dua edecek ona. Allah razı i̇nşallah. olsun diyecek. İnşallah. Zaten hocam 25 yaşında çok tam belli oluyor her şey. Evet. Belli evet. oluyor. Ondan sonra evet. Gazali hani bir defa hocam bir 10 sene dünyada yok zaten. Yani evet. e, 30, 40 yaşından şöyle 50-52 yaşına kadar dünyada inzivaya çekilir. Kenara çekilmiş. Çekilir. Dolayısıyla İyiyim. hayatın içinde olduğu 45 sene onun. Evet, yani evet. Böyle çok uzun bir yarım asır da değil. O da kendi haleti var o, tabii. O 10 sene, 11 sene e, diye tekabül eden eser yok mu hocam? Yani, İhya var hocam. İhya'yı o dönemde. İhya'nın taslak hmm. günleri onlar. İhya Aslında. o zaman yani hem yaşamış hem içinde doğmuş Gazali şey, yüz, yüzde yüz inzivacı bir tip değil. Değil. Evet. Ee, biraz sonra tenkit, tenkit edildiği yerler var Gazali'nin. Mesela e, Gazali'nin çok tenkit edildiği şeylerden biri Antakya 491'de düşüyor. Evet. Başlıların eline. 495'te de Kudüs düşüyor. Evet. Gazali'nin ölümünden işte diyelim ki 10 sene Önce. önceki dönem. Gazali'nin inziva dönemine rastlıyor. Ne İhya'da ne hiçbir kitabında Haçlılara karşı bir cümle yok. Hı -hı. Gazali siyasetle ilgilenmiyor. Evet. Bunu affetmiyor e, o dönemin alimleri. Yani ümmet çırpınıyor sen inzivadasın deniyor. Hı -hı. Esasen e, hakkı konuşmamız gerekiyorsa Gazali rahmetullahi aleyh ümmetle ilgilenmiyordu sözü zulüm hocam ümmetle ilgilenmiyor. Evet tercih hatası yapmış olabilir ama Gazali'nin siyaseti insanlar değişmedikçe siyaset değişmez. Boşuna bizi uğraştırmayın bununla diye ben özetliyorum böyle bir evet, ifadesi evet. Yani bireyin üzerinden değişim düşünüyor. İnsan. Ya siyasetle ilgili kitabı var Gazali'nin. Evet. Yani e, Siyasetle direk ilgileniyor ve eser yazmış birisi. Siyasetle ilgilenmiyor doğru değil ama Kudüs düştüğü gün Gazali bir demeç vermemiş. Tweet atmamış diyelim bugünkü <gülüyor> ifadeyle. Ee, o evet. Kudüs düştükten sonra da 6-7 sene daha e, bulundu. Şam'da bulundu mesela. Bu hakikaten tenkit ediliyor. Evet. Ve bunun cevabını vermekte zor. Eğer Gazali'ye karşı bir soğukluğunuz varsa tam Gazali düşürecek bir nokta. Peki o dönem başka alimlerin e, diyelim haçlı şeyine karşı e, yazıları var mı? Var, var tabi hocam var. Evet. Yani Gazali çapındaki büyükler yani, yani, var. Ben şunun için soruyorum yani acaba alimlerin kendi alanlarına girmediğini mi düşündüler onlar? Yani, Yok Gazali'nin tavrı sabit hocam. Hmm. Gazali işte batiniliğin zulümlerinden ee, mesela inşallah sayarız onları ee, ona göre siyasetçilerin zulüm yapma nedeni bu afetlerin de nedeni. Yani zulüm yapıyor siyasetçiler Allah zalıma yardım etmiyor diye düşünüyor. Ama Gazali'nin ihya'yı da baştan sona taradığımızda görüyoruz ki bireyi değiştirmeyi esas alıyor. Evet. Bir alim olarak da bireyi değiştirme uzmanıyım ben deyip yani böyle bir ifade yok ben evet, bugün evet. için bugünkü dille yani, özetliyorum. Gazali okuması bu kazali yani. Gazali okuması. Bireyi değiştiririm ben. Evet. Gerisini de e, allah Teala değiştirir. Ben bir örnek vereceğim. Bir gün bir hoca efendi şeyh efendi hatta e, Allah ömrüne bereket versin halim Şerif'te oturuyorduk e, böyle işte bir cüret geldi bana. Dedim ki bir şey soracağım dedim müsaade ederseniz. Buyurun dedim. Sizi dedim hep şu şalvar ve cübbeyle biliyorlar ya. Milletin pantolonuyla uğraşınca ne olacak ki dedim. her Herkes pantolon değiştirdi. Hmm. Şalvar giydi. Ne Kal, kalp meselesi değil mi dedim. Evet. Bana kızmadı da dedi ki ne yapayım dedi ben pantolonlarını değiştiriyorum. Allah da kalplerini değiştirsin dedi. <gülüyor> <gülüyor> yani takatımız buna yetebiliyor. Hmm. Öyle bir şey vardır. hani Bir hoca bir köyde şey yapıyor ama insanlar camiye gelmiyor. Niye? Ya işte tarlaya gittiğimiz ayakkabı, postal neyse onu çıkar, çizme. abdest al çizme abdest al bu zor geliyor demiş ki onunla gelin onunla gelmeye başlamışlar sonra oraya genç bir hoca gelmiş bakmış herkes çizmeyle camiye geliyor ya nedir bu hal falan işte bize hoca böyle fetva verdi Öyle fetva olur muymuş falan Adamlar gelmemeye başlamış Bu defa eski hocaya gitmiş Ya demiş Sen giderken cami doluydu Ben geldim cami boşaldı Bu işin sırrı ne Sen nasıl fetva verdin Camiye çizmeyle girilir Evladım demiş Ben çizmeyle girdirdim sen de gücün yetiyorsa çizmeyi çıkarttır demiş. <gülüyor> Ama camiye gelmeyi kesinlikle şey yapma aksatma demiş. Bir eğitim taktiği evet, olarak evet. hoş bir tespit bu. Yani e, Gazali de rahmetullahi aleyh birey değişmedikçe diye başlayacak bir cümle kuruyor. Bir, evet. ki bu, bu da ayete ise. İnnallaha la yuvayyirü mâ bi kavmin. Hatta yoyyoru mebemsin insanlar kendilerini evet. değiştirmedikçe Allah da değiştirmiyor. Evet. Yani tepeden değişim yok İslam toplumunda artı ve eksiye doğru nasıl olursa olsun değişim kökten olacak yani bireylerden itibaren olacak. Gazali'nin bu noktada bir tenkit edilebilirliği var. Ee, ya bu tenkit bugün içinde. Ee, Anlamlı zaman zaman tedavülde olan bir şey falanca alim diyelim ki niye Filistin üzerine bir şey söylemiyor gibi, gibi bugün de insanların e şu da sadece o değil hocam mesela çok kaliteli bir ihya okusa birisi evet. yani ihyacı diyelim evet. yani doğru bir şey değil de öyle izafe ediliyor ya bir ihyacı olsa birisi e Filistin'le bir daha ilgilenmez vakit bulamaz kafasında yani Gazali niye ilgilenmedi diyoruz ya biz evet ben de mesela 3 ay hiç aralıksız İhyaülümüddin okusam Çünkü bazen yeni baskıları çıkıyor Her baskısını da alıyorum Ona bir bakayım derken bakıyorum Günüm gitmiş benim Hemen kaldırıyorum gözümden Çünkü birkaç kere daha okutturuyor Bu baskı burayı nasıl almış Şurayı nasıl almış hmm. Bir triyakilik yapan bir anlayış Şimdi Gazali'nin e, İhyasına daldığınız zaman Kendinizi ruhunuzun ihtiyaçlarıyla Karşı karşıya buluyorsunuz işte gıybete karşı hassaslaşıyorsunuz. Sabah namazına karşı hassaslaşıyorsunuz. Teheccüz sizin için cuma namazı kadar önemli hale geliyor. Haram kelimesinin ha harfinden bile çekinir oluyorsunuz. Hep evinizin önünde bir cehennem çukuru kazılmış. Sizin evden çıkarken oraya atlayacaksınız gibi. Yani sizi alıyor ahirete doğru götürüyor. Bu çok önemli bir ayrıntı. Dolayısıyla 24 saat böyle düşünmeye başlayan birisi dünyada ne olup bittiğinden haberdar olmaz. Bu haleti ruhiye Gazali'de yüzde kaç yüz vardı Allah bilir. Yani okuyan olarak ben Gazali'yi okuyunca o hale geliyorsam eğer ki geldiğini görüyoruz e Gazali'nin kendisi zaten bu haldeydi. Bu doğrudur anlamında değil ama alim peygamberin makamını aleyhissalatü vesselam temsil ediyor. Peygamber Efendimiz ondan milyonlarca kere daha fazla ahireti düşünüyordu. Daha fazla zahiddi ama yine de Dul kadınlarla ilgileniyordu, yetim çocuklarla ilgileniyordu, Medine'nin kuşatmasıyla ilgili her şeyle ilgileniyordu. Evet alim o takati taşıyamaz belki ama en azından ne oluyor deyip bir esef ifade ederdi. Gazali'nin bu inzivasından sonra tek dönüşüm var. Bir on yıllık inzivası var ya ciddi bir kelam alimi bilindiği halde kelama karşı tavır koyuyor. Son eseri 505'te yazdığı eseri İl-Camül... Avam eseridir Kelam ilmine karşı tavır koyuyor Kelamdaki e, Aristokratik tartışmalar Felsefenin derinlik konularını e, imana zararlı hale Gelmiş görüyor Ve Meşhur bir cümlesi var Mesela diyor ki e, On binlerce sahabi diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yanında yetiştiler Allah'ı En iyi bilen insanlar olarak Ahirete gittiler diyor ama hiçbiri kelam ilminden bir şey bilmiyordu diyor. Ee, bu gazali kelam ilminde felsefede zirveye çıktı. Zirveden felsefeye baktı tepti felsefeyi attı. Belki felsefenin tamamını değil yani ilahiyat ait konularını sildi attı ama felsefeye tavır koydu. Kelam ilminde de zirveye çıktı. İhya'da da kelam ilmini epey bir yüksek. İhyaülü müddinde de kelam ilminin yanlış kullanılmasına karşı bir tepkisi var. Sonra ömrünün sonunda da ashab-ı kiram ölçü olmalı diye bir düşünce Bilmiyorum, ortaya bu koydu. Bu şeyleri zihni sirkülasyonu bence tahlil edelim. Yani İmam Gazali'deki mesela o 10 yıllık inzivaya neden Tam karar verdi bilmiyoruz. Yani 10 11 bırakan. diye okudum ben. Yaklaşık bir rakam. Yani neden ona karar verdi? Onun öncesinde ne yaşadı? O sürede yani nasıl bir şey yaşıyor? Çünkü ya hepimiz için bir tecrübe. Mesela dediniz ki yani İhyayı okuyan bir insan da kendisini yani daha Kalp ağırlıklı bir gündem içine sokar. Ahiret ağırlıklı bir gündem içine hissedemez. sokar. Ve bunu hissedemez. Ve bunu hissedemez. Şimdi Gazali de bunu yaşamış. Ee, mesela bunun artısı eksisi. Mesela bunun artısı eksisi üzerinde duralım. Mesela felsefeyle ilgilendi de sonra felsefeye reddiye yazdı. Ya da kelamla ilgilendi de Kelamda zirve oldu ama Kelamla ilgilenmeyin dedi Bunun altındaki şeyleri biraz Tahlil edelim diyorum yani o İmam Gazali'nin zihni sirkülasyonu O tahlilden önce bir nokta daha Benim için çok önemli olan Gazali Mutasavvuf bir insan evet. Zaten kendi hayatını Hayatındaki dönüşümü medreseden sonraki Olgunlaşma dönemini hep Tasavvufa bağlıyor Evet yani tasavvuf Gazali yetiştirdi desek bu abartma olmaz. Evet. Tasavvuf da onu şöhrete soktu zaten. Yani bütün batinilik mücadelesine rağmen tasavvuf kadar bir ağırlığı yok batinilikle olan mücadelesinin. El-Hakta öyle yani. Çünkü İhya Muddin Kutul Kulub isimli bir kitaptan istifadeyle yazılmış. O da tasavvuf kaynaklarından birisi. E, Gazali'nin bütün bu Dönüşüm dünyasında üçüncü bir noktada tasavufa da tenkit getiriyor. O da önemli. Ço da önemli. Mesela Eyühel Velat isimli bir kitabı var. Evet, küçük. Bir yani kitabı. gençlere nasihat diyelim, küçük bir kitaba mı hocam? İhya'dan güzel o kitap. Evet, çok güzel. Yani, o da çok. Yani güzel. ben onu bolukta İmam Hatiplerde <gülüyor> okumuştum. Okunmalı hocam. hocam. Evet. Yehühel yani e, evet. ders kitabı gibi okunmalı. Evet. Ben bir, bir grup üniversiteli öğrenciyle Bolu'daki kamp yerimize gitmiştik de iki gün o kitap okuduk evet. Yani o gençlerin e, Bolu'ya giderken ki Gelirken ki arasında fark gözlerinden Okunuyordu hocam yani evet. anında tesir eden Bir ilaç evet. serum gibi bir şey Mesela orada e, Tasavvufun ile ilgilenme diyor Evet. Bu tasavvufun içinden bir adam olarak Ya İmam Rabbani bunu söyler evet, Ya da evet. Gazali söyler Yani tasavvufta bir aşırılıklar ileri gitmişlikler olabileceğini tasavv, tasavvufta Kontrol, ağır, kontrolsüz ağır bir, sözler a, kontrolsüz sözler ağır bir adam olduktan sonra ama bunu söylüyor evet zaten tasavvufa girmeden böyle istemesi İbni Tehmiye gibi kenarda kalır bu sefer Doğru. ama giriyor içine içinde zirvede büyük, büyük bütün, görüyor bütün ruhi şeyleri yaşıyor kademeleri görüyor Evet. Ondan sonra bakıyor ki bazıları bunu suistimal ediyor. Evet. O suistimal edenlere cevaptan tereddüt etmiyor. Felsefeyi hazmediyor. Felsefenin şeytanlıklarını görüyor ona itiraz ediyor. Ee, kelam ilminde bakıyor ki biz bu mücadeleyi yaparken asas iman için yapıyorduk. İmanımız sulandı bizim. Dönün ashab kiramdan başka örnek alınacak kimsemiz yok diyor. Ebu Hanife'de rahmetullahi aleyhim. Evet. Oğluna kelam ilmiyle uğraşmasını yasakladığı söylenir. Evet. Uğraşma oğlum siz bunu nefis için yapıyorsunuz diyor mesela. Şimdi bu nedenine döneceğiz hocam. Burada e, benim için yani siz diyorsunuz ki Gazali bu dönüşümleri nasıl yaptı? Bana göre dönüşüm yapmadı. Alimlik kademelerine yükseldi. Evet. Çünkü Gazali hakkan alim. Alim. Maşallah. Alim. Evet. Yani eğer alim bir kelime ise, bir şeye işaret ediyorsa gazali o. Evet. Ötesi yok bunun. Ve ilminden ekmek yiyen bir adam değil. Evet. Ekmeğini ahirete bırakmış bir adam. O zaman biraz <gülüyor> tabii söz sesi açıyor. Hakkan alim neden diyoruz? Yani, yani hakkan alim olmamak ne demek? O da giriyor devreye de. Yani gazali'yi bir hakkın alim yapan vasıflar... Hocam, Üzerimizdeki sizin gömleğiniz evet. Mağazada bir vitrindeki Mankenin üstünde de gömlek olarak Duruyor evet, evet. sizin üzerinizde de Gömlek giyilmiş oluyor ama evet. Öbüründe dekor evet. Yani ilim gazaliye oturuyor Oturuyoruz. Oturuyor Çok evet. Güzel. Evet. İlim evet. bir insana ne verecekse vermiş, vermiş. evet. Ama benim üzerimde de Bir manken üstündeki Gömlek gibi duruyor Yani ilim kütüphane her şey var Yazılar var bilgisayar var oturmuyor yani misafir gibi duruyor ilim bizde. Yani diyorsunuz kazanç vesilesi Ka değil. Ya ve ondan geçinmiyor. Geçinmiyor. Satmıyor ilmini. Vallahi. Satmıyor. Mesela nizamın Mülk'ün mülkün e, sempatisi var Nizamül mülke. Seviyor. Yani o dönemin e, onu bütün eğitimden sorumlu adam haline getirmek istiyor. Becerip kaytarıyor bu işten. Evet. Bir iki derste bırakıp gidiyor. Yani niye? Statü istemiyor. Statü istemiyor. yani bu ilminden Geçinmeye değer diyor. Yüzde yüz doğal alim. <gülüyor> doğal alim. <gülüyor> organik diyor. <gülüyor> Organ, organik alim. Yani evet. bu organiklik ne sağlıyor? Evet. Kendi yanlışını bile itiraf etmeyi sağlıyor hocam. Evet. Ben öyle demiştim ama e, şimdi şöyle diyorum ama o sözüm de doğrudur demiyor. Tövbe ettim felsefeden diyor. Evet. Tövbe ettim diyor. Bunlar yanlış diyor. Yani sen ayıplanacaksın. Ya kaç yaşında kaç görüş değiştirdin? Böyle bir derdi yok. 55 yaşında kendisini 10 yaşında hocasının önündeki talebe olarak görüyor hala. Alim bu zaten. Mezara kadar öğrenmeye aday yap. Evet. Gazali mezara girdiği gün bile talebeydi. Bunu inkar etmiyor. Kendisi de öyle diyor. Bu da onun doğal alim. Hem öğrenen ...hem öğreten, dere gibi... ...neresinden tutsan bir kova su alıyorsun... ...yukarısı hep geliyor... Evet. ...ve hep aşağıya gidiyor... Evet. ...yani dere gibi alim başka... ...bir kovadaki, leğendeki a, il, suyun alimi başka hocam... ...alıyorsun hemen azalıyor... ...derede azaltamıyorsun ama... ...yukarısı hep doluyor... ...hep aşağıya gidiyor... ...sen alsan da almasan da... ...Gazali'nin birinci yönü bu hocam... Evet. ...ikinci yönü... ...İhya-ül-Muddî'nin... Giriş bölümü ilim bölümüdür Biz evet. bir derste bunu bir miktar değinmiştik Gazali Allah rahmet eylesin Orada çok farklı bir ilim tarifi yapıyor Mesela fıkıh ilmi diyor Ahireti kazanmak içindir Nasıl bundan insanlar maaş alırlar diyor Nasıl fıkıh ilminden dünyalı elde edilir diyor Evet Fıkıh demek ahireti kazandırma ilmi demek diyor Bu tarifler çok enteresan Mesela İmam Şafii fakih olarak gösteriyor ...kendi dönemininkileri de... ...fitne fesat sebebi olarak gösteriyor. Halbuki onun dönemindeki... ...adamların eserleri bizde şimdi... ...yani mucize gibi... ...kabul ediliyor. Bizim dönemimiz daha... ...aşağıya doğru... ...yuvarlanmış bir dönem olduğu için... ...Allah rahmet etsin hepsine... ...biz minnettarız tabi onların bize... bıraktıkları eserlere. Netice olarak gazali gerçek bir alim... ...hakkıyla alim... ...alimliği... ...üzerine tecelli ediyor. İki... Gazali orijinal mutasavvıf hocam. Mesela tasavufa tenkitler yapıyor yapıyor. Genel ipucu alarak söylüyorum. Abdülkadir-i Ceylani'ye gelince duruyor. Diz çöküyor Abdülkadir'in önünde. Onu tasavuf adamı olarak görüyor. Zamanımızda peşinden gidilecek tasavuf ehli yok diyor. Hocam 505 bize göre mübarek dönem. Evet. ama zamanımızda peşinden gidilecek şeyh yok sözü ona ait hocam evet Abdülkadir'ler nerede diyor sanki Abdülkadir 4000 sene önceki bir adam gibi anlatıyor yani orijinal örneğinin peşinden gitme sevdalısı birisi dolayısıyla kendisini hala Abdülkadir ceylanın önünde diz çökecek bir talebe olarak görüyor mesela siz ve ben hocamızın önüne gidince hocamız ...olmaz bu gömleği daha giyme ...tartışmıyoruz onunla... Evet. ...o da kendisini Abdülkadir Ceyla'nın önünde... ...görüyor... ...20 sene sonraki gelişmelerde bakıyor ki... ...filan çizgiyi yanlış çizmiş... ...onu silmekte sakınca görmüyor... ...dolayısıyla... E, Abdülka, ...Ben e, İmam Gazali rahmetullahi Ali, ...teşbih için söylüyorum... ...ulemanın üzerinden böyle konuşmak çok da rahat olmuyor... ...köklerinden koparılmamış... ...bir ağaç gibi... ...kışın böyle hafif yaprakları dökülüyor ama... ...baharda canlanıyor... Evet. Her sene iki defa farklı görebiliyorsun. Evet. Bizim zamanımız ve bizim gibi insanlar ise biz keresteciye gelmiş ağaç gibiyiz. Biz hiç yaşar mı olmuyor? Öyle ağaç olarak kalıyoruz. Yani tezi bitince kalıyor. Yaşlanınca bırakıyor. Onlar ise kökleriyle işte Abdülkadir-i Ceylani ile İmam Şafii ile bağlarını hiç koparmadıkları için en azından ruh aleminde bağları canlı olduğu için bir tür yanlışını bir alim ikaz ettiğinde veya kendisi tefekkür edip yanlış olduğunu anladığında kesinlikle geri geliyor. Bu sebepledir ki hocam ben e, Gazali'de şunu gördüm. Yani Allah'ın kanunu bu tenkit edilmeyen insan yok. Hazreti Ömer'i bile tenkit eden çıkmış. Ne akıl yani Ömer'i bile tenkit etmişler. Tenkit edilmemek diye bir şey yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem masum olduğu için kimse ona dil uzatmıyor ama onun dışında herkese bir hata bulunuyor. Mürtetlerle savaşacağım dediği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh karşısına Ömer çıktı Ne yapıyorsun ee, sen? Erken bir karar bu dedi yani Tenkit oluyor Gazali de çok tenkit edilmiş ama benim Dikkatimi çeken bir şey var hocam En büyük tenkitçisi İbn Teymiye'dir İbni Teymiye ondan iki asır sonra gelmiş Ağır bir isim Yani e, Sevelim sevmeyelim başka bir şey ama e, Bir tablo Yapıldığında e, te, İbn Teymiyeciler Gazâliler yapıldı. İbn Teymi o listenin başında duruyor. ...Gazali'nin en büyük rakibi gibi görüyor. İhya'ya karşı aşırı tepkileri var İbn Teymi'nin. İbn Salâh'da var hadis kriteri atıyor. Ha onu anlatıyor. Evet. İbn diyor ki bu kitap diyor, kütüphanede bulunması gereken bir kitap ama içinde sakıncalar var diyor. Evet. Yani şunu söylemek için bunu bu girişi yaptım. Sevmeyenlerinin bile takdir ettiği bir alim Gazali... Evet. Sevmiyorlar. Hatasını buluyorlar. Yanlış yaptın diyorlar. Ama mübarek adamsın. Sana diyecek bir şey yok diyorlar. Zirve bir adam. Ee, bu İbn Kesir mesele İbn Teymiye'nin talebesi. Evet. İbn Kesir İbn müfessiz, bildiğimiz meşhur müfessir. Allah rahmet eylesin. İbn Teymiyecidir deyim yerindeyse. Fakat İmam Gazali aynı zamanda. Toz kondurmayayım İmam Gazali'ye. Bunları da konuşalım hocam. Yani bir insan mesela İbn Teymiye en keskin Gazali karşıtı, İbn Kesir hem Gazalici hem İbn Teymiyeci. Yani şunu konuşalım diyor. Mesela İbn Teymiyenin Gazali'ye getirdiği şeyleri konuşalım. Ama İbn Teymiyenin orada yani hangi sahiplerle böyle bir noktaya geldi? Yani baktığımızdaki hayatlarında bunların ikisinin de hem Gazali'nin hem İbni Teymiye'nin yani İslami salabet var. Değil mi? Yani o... Ben söyleyeyim size sırrını hocam. İbni Teymiye'de Abdülkadir Ceylanıcılık. İbni Teymiye'de de tasavvuf var. Evet. İbn yani... Teymiye tasavvuf düşmanı değil hocam. Evet. İbni Teymiye'de de Abdülkadir Ceylanıcılık var. E nasıl nasıl oldu? Ama Sizin... Gazali'yi tenkit ettiği şey şimdi senin getirdiğin menkıbeler ...uydurduğun keşifler dediğin şeyler... Abdülkadir Ceylani'yi sulandırdın sen diyor. Evet. Yani bir kalite savaşı bunun adı hocam. Evet. Kör, amigoluk değil yaptıkları. Evet. evet. Yani İbn-i Teymiye'nin Gazali ile... ...sürtüştüğü şeyler... ...aşağı yukarı 5-10 yerde... ...İbn-i Teymiye 5-10 yerde... ...Gazali'den söz ediyor... Ee, İbn Teymiyeyi sevelim, sevmeyelim. Ama İbn Teymiyenin sözlerine bakıldığında bir zayıf hadisleri çok kullandın diyor. Mevzu hadis kullanıyorsun. Peygamber adına yalan konuşuyorsun diyor bilerek, bilmeyerek. Gazali mazur bu konuda. Hadis zayıf zaten diyor. Ama bu zayıf demek hiç hadis görmemiş, 40 hadis bile ezberlememiş evet. demek değil. Sizin kadar Osman değilim diyor evet. bu konuda. İlk İbn Teymiyenin şeyi sen bu küşufat dediğin şeyleri Abdülkadir Ceylani'ye mal ettin diyor. Keşifleri ...keşifler, ne ...bu menkıbeleri abartmamalıydın... ...diyor... Hı hı. ...yani bu bu sözünün... ...doğru tarafı var mı? Doğru tarafı var... ...Abdükkadir Ceylan'ı ait değil şeyler... ...ama eğri aşırılık tarafı var mı? Aşırılık tarafı da var... ...ya bu tefsir kitabı değil ki zaten tasavvuf... ...tabii eğitim bir kitabı... ...bu da şu mesela çıkarılmalı mı? Ya İbn Teymiye ile İmam Gazali'yi savaştırmak... ...o işte bizim hatamız hocam... Evet. ...yani... Ben onu örneklen İbn Kesir onun talebesiyken nasıl met eder. Ben size canlı bir örnek daha vereyim hocam. Evet. Üzülüs saate bakmaya yok, başladınız. Yok, yani biraz ya doğru az kalmış yani <gülüyor> az kalmış ama bunu konuşacağız yani <gülüyor> önemli İnşallah. konular çünkü. Hocam e, çok canlı bir örnek hepimizin bu asırda hürmetle iade ettiği Ebu'l Hasan en-Nedvi rahmetullahi evet. Hindistanlı mütefekkir alim İslam Davet Önderleri diye kitabı var hocam. Evet. Kitabın okunmuştur pek çok insan tarafından. Ama dikkat şey... edilmeyen bir noktası var. Davet Önderlerinde bir cilt İbn Teymiye'dir bir cilt de İmam Rabbani'dir. <gülüyor> ne diyeceksiniz <gülüyor> bunu hocam? Onların dünyasında ikisi yani birlikte kabul görebiliyor demek. Defalarca karşılaştırma yapıyor hocam. Evet. Yani İbn Teimiye ile diyor. Ee, İmam Rabbani diyor bir arada Sanki aynı işi yapıyorlar diyor Aralarında zaman farkı var ama Çok ciddi hocam alim budur Şurudur zaten acaba hocam yani Nedvi orada ya Bizim dünyamızdaki bu savaştırma Şeyini ortadan kaldırmak için Allah için Yani bu yani bir Alimlerden yola çıkıp birbirimizi kırmayalım Değil mi böyle bir şey de olabilir mi Ya da mi işin aslını korumuş yani Ben bu... balımı alırım he Çiçeği dalında bırakarım evet. demek gerekirken şimdi hocam bütün bu fırkalaşmalar kırdırılmalar birbirimize ne yazık ki bir şey yapmadığımız İslam'ı kutuplara götüremediğimiz zamanlara rastlıyor hep. Evet. Gruplaşmalar hep oturduğumuz yerlerde ürüyor mikrop olarak mantarlaşıyoruz adeta bu sebeple aslı bunun bu değil. Yani ben bu Ebu'l Hasan el-Nedvi'yi çok önemsiyorum. Mesela İbn Abidin hocam. Evet. Hanefi fıkhının son müçtehitlerinden birisi. Ben çok merak ettim. Şeyhül İslam, Şeyhül İslam diyor. Ee, ...Şeyhul Şeyhül İslam Harrani diyor bir yerde baktım. Allah Allah. Takı yuttun Şeyhül İslam. Hanefi mezhebinde böyle biri yok. Hanefi mezhebinde de Şeyhül İslam olarak anılanlar Hı. var. Hasbunallah, bir incelediğim ki hocam İbn Teymiye Şeyhül İslam diyor. Evet. Ya böyle birden durdum. İbn Abidin'in bir müctehit olarak tabii mezebimizin imamlarından hoşuma gidiyordu. Bir kere daha takdir ettim. Evet. Onun mezhebinden değil. Onun bir üst hocalarıyla kavga etmiş bir adam. Ama uygun bulduğu bir görüşünü alıyor. Ona da Şeyhül İslam diyor. Evet. Hocam ilim adamlığı başka şey. Oturduğun yerden ümmetin büyüklerinin üzerinden kavga etmek başka bir şey. Başka bir şey. Kafirden İslam'ı kurtarır gibi öbür Müslüman'dan kurtarmak başka bir şey. Evet. evet. İslam'ı Müslüman'dan kurtarmak bir tehlike çeşidi. <gülüyor> evet. evet. Evet hocam teşekkür ederiz. Yani, e, bu, Gazali böyle hocam. Gazali'yi konuşacağız inşallah. Ben e, Gazali ile ilgili bir ders yapmıştım. İşi vaktinden çok olanlar diye bir seri derslerim evet. vardı. Evet. ...Gazali'ye isim vermeye çalıştım... Şimdi gazali herkes biliyor... ...bir orijinal isim olsun... ...sonra böyle aklıma geldi... ...Fezada Bir Derya... ...diye bir isim vermiştim... ...Fezada Bir Derya... ...bir saat onu anlatmıştım... Gazali, ...Rahmetullahi evet. e, ...bitmez yani... yani. ...Gazali'yi gazali biraz konuşalım... ...ben mesela... İnşallah. ...o inzivaya... ...karar verme süreci... ...yani bir yandan ilim yapıyor... ...diyor ki... ...sen dur burada... <gülüyor> Ben bir kendimi derleyip toparlayayım. Ama kitaplarıyla inzivaya çekiliyor hocam. İşte yani onları bir konuşalım. Yani, oradaki zihni süreç. Tabii. İnzivada ne yaptı? Yani elini eteğini çekti mi? Şimdi siz dediğiniz kitaplarıyla inzi. Yani elini eteğini çekti mi? Nasıl bir tasavvuf anlayışı var İmam Gazali'nin? Biraz ihyanın muhtevasına da girelim, girelim, girelim. diye düşünüyorum. Bir de... İnşallah önümüzdeki dersimizin ilk maddesi şu olsun hocam İmam Gazali şafiidir ve şafide imamdır. Evet. şafilik mezhebinde İmamdır ihyaülü muddinde de Fıkıh bölümleri var evet. Dolayısıyla ihyaülü muddini ya Hanefi mezebinden okuyanlar için Dipnotlu basmak lazım Ya da fıkıh meselelerini Teğet geçip Diğer tasavvufi meselelerini Ruh okumak meselelerini lazım. okumak lazım Bu çok önemli Çünkü bu kadar övdük Gazali'yi Orada değişik namaz var Bu yanlış övdüler de bir itham da biz almayalım şimdi. Tamam hocam Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programının Sonuna geldik Bendeniz Ahmet Taş getiren Muhterem Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik İmam Gazali Fezada bir Ne dediniz? Derya, derya. Fezada bir derya hocamın e, Tanımlamasıyla Onu konuşuyoruz Konuşacağız inşallah